Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, bugün yeni bir kavramla karşınızdayım. Kur'an kavramı olarak israf konusunu gündeme getirmeye çalışacağız inşallah. İsraf, insanın sahip olduğu nimetleri gereksiz ve aşırı tüketmesi demektir. Bu tür bir davranış İslam tarafından caiz ve uygun görülmemiş, İnsanoğlunun yeme, içme, harcama konusunda belirli bir denge içerisinde kalmasını Cenab-ı Hak istemiştir. Her şeyden önce Müslüman bilmelidir ki, mal ve mülkün esas sahibi Allah'tır. İnsanlar sadece birer emanetçi, birer veznedar hükmündedir. Her şeyle imtihan oldukları gibi, Allah'ın verdiği mal nimetiyle, para nimetiyle de imtihan olmaktadırlar. Dolayısıyla ben kazandım, benim param, istediğim yere harcarım gibi anlayışlar bir Müslümanın anlayışı olamaz. Cenab-ı Hak e, israfın yasaklığı konusunda nice ayetlerde kesin hükümler bildirir. Bunlardan bir tanesi, elini bağlı olarak boynuna asma, onu büsbütünde açıp saçma, sonra kınanmış pişman bir halde oturup kalırsın mealinde İsra suresinin 29. ayetidir. Ee, bu ayette ifade edilen elini boynuna asma tabirinden cimrilik etmenin kastedildiği dolayısıyla cimriliğin bu ayette de yasaklandığı belirtilir. Açıp saçma tabiri de e, israf olarak değerlendirilir. İşte bu iki husus da birbirinin zıttı olan fakat her ikisi de tasvip edilmeyen alışkanlıklardır. İfrat ve tefrittir. İktisadın orta yolun zıttınadır. Birisi cimrilik, birisi de saçıp savurma şeklinde iki aşırılık. İkisinde de hem kişiye hem de topluma sayısız zararlar bulunmaktadır. Başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, Ey oğulları, her mescide girişinizde temiz ve güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez buyurur. Araf suresi 31. ayette. Cimrilik meşru bir şeyden faydalanmaktan insanın kendisini mahrum bırakmasıdır. İslam meşru sınırlar içerisinde kişiyi faydalanmakla mükellef tutar. Allah'ın verdiği nimetler istifade edilsin diye verilmiştir. Haram kılınmamış bir şeyi insanların haram olarak kabul etmelerinden Allah hoşlanmaz. Allah'ın haramlarını helal kılmak, helallarını haram kılmak Allah'ın razı olmadığı, gadap ettiği hususlardandır ki Allah'ın hükmünü beğenmemektir. Dolayısıyla takva ile Allah'ın helallarını haram kılmak arasında çok ciddi farklar vardır. Kimileri Allah'ın helal kıldığı nimetleri haram kabul etmeyi, Takva zannedebilirler. Bu çok yanlış bir husustur. Çünkü hayatın güzelleştirilmesi, çirkinliğe ve israfa kaçmaksızın gerçekleştirilip insanın istifade etmesi, Allah'ın nimetlerine muhatap olması, Allah'ın verdiği ikrama, hediyeye karşı çıkmaması kulluk görevlerinin içindedir. İsraf hem fert hem de toplum için bir bozuluştur, dengeden sapmadır. Ama Allah yolunda insan bütün malını verse bile bu infak hiçbir zaman israf sayılmaz. Dolayısıyla insan malının tümünü Allah yolunda infak etse israf olmadığı halde malından çok az bir parçayı savurganlık yaparak meşru olmayan biçimde zaruri tüketime harcamadığı zaman israf etmiş harama girmiş olur. Kur'an-ı Kerim bazen tarih boyunca lüks ve rahat bir hayat sürenlerden söz eder. Bu tür halklar kendilerini helakete sürükledikleri gibi onlara uyanları da aynı felakete götürmüşlerdir. Bir toplumda lüks içerisinde olanlar varsa mutlaka orada zayıf, mağdur durumda olanlar, mazlum olanlar, müstazaf konumda olanlar, mağdurlar da kesinlikle mevcuttur bulunacaktır. Makasın bir tarafı açılırsa öteki tarafta kendiliğinden açılmış oluyor. Dolayısıyla aşırı tüketim dünyada zor geçinen insanları da beraberinde sürükliyor, getiriyor. Refah ve lüks içinde olanlar hasta ve rahat hayatlarına tutkundurlar. Onlar malın kölesi, nefislerinin, hevalarının, keyiflerinin tutsağı konumundadırlar. Şehvetle ve lezzetlerine bağlıdırlar. Kur'an-ı Kerim bu tür sapmış ve haddi aşmış toplumların isyan içinde bulunduklarından ve helaki hak ettiklerinden söz eder. Sebez suresi 34. ayette ve Ali İmran suresinin 14. ayetinde dünya nimetlerinde aşırılığa gitmenin tehlikeleri vurgulanır. İsraf, bireyin olduğu kadar Topluma yön verecek otoritelerin de dikkat etmesi gereken bir husustur. Tüketici, gerekli ihtiyaç maddelerinden kabul edilen malları harcarken de gereğinden fazla harcamamaya dikkat etmek zorundadır. Bir Nereye harcayacak? 2- Ne kadar harcayacak? 3- Nasıl harcayacak? 4- Hangi helal mı haram mı paradan harcayacak? Bunlardan sorumlu olacaktır insanlar. Diğer yandan kıt kaynaklar iddiasına rağmen sınırsız ihtiyaçlara göre üreten batı kapitalist sistemi doğal kaynakları alabildiğine israf etmektedir. Oysa israf fikrinin olmadığı bir İslam toplumu kaynakları verimli olarak kullanır. İslam toplumunda ihtiyaçları öncelikle zaruretler, mecburiyetler tayin eder. İslam kaynaklarla ihtiyaçlar arasındaki ilişkileri Esasta, israfın bertaraf edilmesi gerektiği açısından düzenler tanzim eder. Evet, israf yasağı temeli üzerinde oluşan İslami üretim tarzı, İslam devletine tabi olanların beslenme, barınma, giyinme, ulaşım ihtiyaçlarını yeterli olarak karşılamak hedefine yöneliktir. Yoksa insanın fıtratını bozacak şekilde aşırı tüketim, İslam'ın tavsiye etmediği, yasakladığı bir anlayıştır. İşte, Temel ihtiyaçlar olan beslenme, barınma, giyinme ve ulaşım ihtiyaçları na yönelik üretim tarzında, zaruret dolayısıyla tüketim ilk sevk edici güçtür. Ama çağdaş kapitalist düzenlerde tüketimin sevk edicisi üretim kabul edilir. Üretim yapıldığı için insanlar tüketmed durumundadırlar, habire üretilecek, habire tüketilecektir. Hatta nice ee, Uygar kabul edilen toplumlarda ne kadar fazla tüketiliyorsa bazı mallar o kadar medeniyet, kültür ve uygarlık ölçüsü olarak e, bu değerlendirilir ki e, tabii ki bu konu israfla, savurganlıkla, İslam'ın hayat sistemiyle e, taban tabana zıt olacaktır. Tüketim için heva yani sınırsız keyifler, arzular oldukça cazip pazarlama ve reklam faaliyetleriyle ...sürekli olarak kamçılanır. Tabii reklamlar da, pazarlama sistemleri de... ...insanları yer yer aldatmaya, kandırmaya... ...ihtiyaç olmayan şeyi ihtiyaçmış gibi göstermeye... ...insanın alışveriş kolik olacak kadar... ...anormalleşmesine giden kapıyı... ...sonuna kadar aralayacaklardır. İşte böylece ihtiyaçlar... ...üretimin peşinde koşar durur. İnsanlar da bitmeyecek ihtiyaçlarına cevap bulmak için... Habire koşturur, yorulur, çalışır, dünyevileşir hatta halallara haramlar katarak bütün mesaisini daha çok para kazanıp daha çok tüketme için ihtiyaç diye takdim edilen aslında hiç de ihtiyaç olmayan nice e, mallara tüketim eşyalarına para ayırmak için kendisi de tükenir durur. Kapitalizmin tüketim hırsı sınır tanımayan açgözlü bir insan tipi ortaya çıkarmıştır. İslam'da gerçekleştiren üretimin hedefi ise insandaki maddi tatmini manevi sahaya aktarmaktır. Dolayısıyla esas huzuru manevi alana aktararak insanın faydalı olma işlevini öne çıkartır. Dolayısıyla bu hedefi en güzele doğru ayarlar. Bir Müslüman tüketim sahasında göz önünde tutacağı başlıca esaslar, Öncelikle haramdan kaçınma, helalından tüketme, temizlik, aşırılıklardan kaçınma, sağlığını tehlikeye düşürme e, konusunda duyarlı olma, çevredekileri de hesaba katma şeklinde ortaya çıkar ve malın da paranın da emanet olduğu, sağlığın sıhhatin de emanet olduğu, kendisinin kazandığı malda fakirlerinin de, fakirlerin de hakları bulunduğunu unutmaz. İslam, israf yasağı ile özel mülkiyet hakkına bir sınır getirmiş ve servet kimin olursa olsun onda toplumun hakkı bulunduğu ilkesini benimsemiş, öne çıkartmıştır. İsrafla bu hakkın, toplumun hakkının yok edilmesine İslam engel olmuştur. Ayrıca bir insan israf yaparak başkalarını da özendirecek hal diliyle nehyi anil maruf yapmış, e, emri bil münker işlemiş olacaktır. İslam'ın yasak ettiği her türlü harcama, içki, kumar, uyuşturucu maddeler gibi kişiye ve topluma hiçbir yararı olmayan ve insanı başkalarına muhtaç hale getirecek kadar ölçüsüz yapılan bağış ve harcamalar kesinlikle israf kategorisinde değerlendirilir. Yalnız israf kavramını daha geniş tutmak ve maddi manevi her türlü servet ve imkanın, Boşu boşuna harcanmasını israf olarak değerlendirmek mümkündür. Yani israfı sadece paraya, mala indirgememek, söz gelimi sağlık gibi, vakit gibi, manevi ve önemli nimetler içinde israfın söz konusu olabileceğini unutmamak gerekir. Sağlık, Allah'ın bize lütfu bir nimetidir. Zaman yine Allah'ın büyük bir nimetidir. Sağlığımıza dikkat etmemek, zamanımızı boşa harcamak, Bilelim ki israftır ve bunun hesabı da bizden sorulacaktır. Gereksiz olarak musluktan akıtılan su ya da ihtiyaç olmadan yakılan elektrik ya da odada bulunmadığımız zaman bile yanan lamba bütün ümmete ait olan nimetlerin boşa harcanmasıdır, israftır. İsraf kavramı aslında iki anlama gelir Kur'an-ı Kerim'de. Birisi aşırıya kaçmak harcamalarda ve davranışlarda dengeyi kaçırmak, ikincisi de her türlü aşırılık, haram işleme noktasında, Allah'a isyan konusunda, Allah'ın hududunun ölçüsünün dışına taşmaya, Kur'an-ı Kerim israf der. Dolayısıyla haddi aşmak, sınırı ölçüyü aşmak israftır, aynı zamanda savurganlık da israftır. Halk arasında savurganlığın, Saçıp savurmanın israf olduğu bilinir ama her türlü Allah'ın koyduğu sınırı, ölçüyü aşmanın israf olduğu nedense Kur'an e, ifadesi olduğu, kavramı olduğu halde e, ihmal edilmiş, unutulmuş veya unutturulmuştur. O yüzden bilelim ki Allah'ın ölçülerine uymamak israf etmektir. Allah'ın sevmeyeceği özelliğe adım atmaktır. Evet sevgili dinleyiciler, Dünya nimetlerini Allah insanlar ve canlılar için yaratmıştır. Daha çok da insanların hizmetine vermiştir. Bu nimetleri kullanma ve yeme içme arzusunu insanın içerisine koyan yine Allah'tır. Yemeklerde lezzet veren, ağzımıza da onlardan lezzet alacak tat alma duygusunu yerleştiren, elbette Rahman ve Rahim olan Allahü u Teala'dır. Bütün nimetleri de yaratan ve bizim istifademize sunan Allah olduğu gibi. Ama unutmayalım ki esas nimet, tükenmeyen nimet, sonunda zahmeti sıkıntısı olmayan nimet, ahiret nimetidir. Ve o nimetlere erişmek için de dünya nimetlerini ölçülü bir şekilde Allah'ın hududuna, ölçüsüne riayet ederek israfa da cimriliğe de kaçmadan kullanmak gerekir. Bu nimetleri kullanma ve yeme arzusunu da Allah'ın ölçülerine uyarak yerine getirirsek dünyamız da huzurlu olacak hastalık gibi anormallikler gibi fitneler gibi insanları fesada ve zulme uğratmak gibi hususlardan insanların sıkıntılarını açlıklarını görmezlikten gelen duyarsızlıklardan kurtulmuş olacağız ahirette de bu tür güzelliklerin ebedi olmasına giden yola girmiş olacağız. Allah'ın verdiği nimetleri yemek, içmek, kullanmak insanın hem hakkıdır hem de şükrünün bir gereğidir. İnsan nimetleri yiyecek ama nimeti vereni de unutmayacak, bilecek. Ona teşekkür etme görevini ihmal etmeyecek. Bir çay ikram edene teşekkür ediyoruz da çayı yaratana, çaydan zevk alma özelliği verene her türlü çaydan çok daha değerli e, nimetleri, hem kendi bünyemizde, organlarımızda, hem dış dünyamızda ihsan eden, ikram eden, yaratan, bizim hizmetimize sunan zata teşekkür etmezsek, bu ne kadar akıllılık olur, ne kadar nankörlüğün dışında olur, düşünmeliyiz. İnsan nimetleri yiyecek, ama nimeti vereni de bilecek, demiştik. Savurganlık anlamındaki israf yasağı, çok güzel bir ekonomik dengedir aslında. İsraf, ...bu dengeyi bozar... ...birisi çok harcarsa... ...diğerinin hakkına el atmış olur... ...herkes gücüne, çalışmasına... ...ve şartlarına göre nimetlerden yararlanır... ...ama israf edenler... ...bu nimet dengesini bozarlar... ...başkalarının haklarına da... ...el uzatmış olurlar... ...Kur'an-ı Kerim israf kelimesinin yanında... ...bir de bezir ke kelimesini kullanıyor... ...Kur'an-ı Kerim'de israf kelimesi... ...tam 23 yerde... ...türevleriyle birlikte geçer... Tebzir kelimesi, bezir kelimesi e, değişik kullanım olarak üç yerde ifade edilir. Bezir kelimesi israf gibi malı saçıp savurmaktır. Sözlükte bezir kelimesi tebzir, tohum ekmek ölçüsüz dağıtmak anlamına gelir. İşte bu lügat anlamından hareketle tebzir mastarına tohumu gereken yere atmamak, böylece onun kaybolmasına sebep olmak karşılığında bir şey alamamak, e, ...manası verilmiştir. Bezir yani tebzir, malı saçıp savurmak, gerektiği yerlere sarf etmemek, yerli yerinde değil de yok olup gideceği yerlerde harcamak anlamındadır ki... ...israfla yakın hatta eş anlama e, gelmektedir. Malı lüzumsuz yere, ihtiyaç olmayan yere harcamak, infak edilmesi gereken yerlere de kimselere de infak etmemek, malı hayır yollarında harcamamak... Eldeki serveti Allah'a isyan yollarında harcamak hem tebzirdir bezirdir saçıp savurmadır hem de israftır savurganlıktır Allah'ın hududuna koyduğu sınırlara isyan etmek ölçüyü haddi aşmak demektir. İslam insan hayatına her konuda bir denge getirmektedir. İnançta, amellerde, ahlakta, mal kazanmada, malı harcamada, duygularda, nefrette, sevmede hep orta yol tavsiye edilir. Ne aşırılık, ne tembellik, ne gevşeklik e, İslam'ın tasvip ettiği bir şey değildir. İfrat da, tefrit de İslam'ın tasvip etmediği hususlardır. İşte İslam ümmeti vasat bir ümmettir. Bakara suresi 143'te ifade edildiği gibi. Yani orta yolu izleyen, dengeli, hayır yolları üzerinde olan bir ümmettir. İşte bu ümmetin mal konusunda, malı kazanma ve harcama konusunda tutumu da dengeli olacaktır. Harcamaları da ölçülü olacaktır. Evet sevgili dinleyiciler, israf kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 23 yerde geçer demiştim. Ama israfla cömertlik çok ayrıdır. Kur'an-ı Kerim cömertliği överken, israfı Allah'ın sevmediği çirkin bir özellik olarak vurgular. Cömertlik, Allah'ın verdiği nimetleri Allah yolunda kullanmak için, insanın nefsinin, hevasının emrettiği cimriliğin önüne geçmek, yani ahirete yatırım yapmaktır. Emanetçi olduğunu insanın idrak etmesi, Allah'ın verdiği rızkı, Allah'ın verilmesi gereken, e, ...tavsiye ettiği yerlere Allah yolunda harcamaya ayırmaktır. O yüzden cömertlik büyük bir erdemdir. Cömertliğin göstergesi olan infak, Kur'an-ı Kerim'de 73 yerde ifade edilir, emir ve tavsiyede bulunulur. Cömertlik vasfının elde edilebilmesi için yardımın zoraki değil ya da şöhret veya riya için değil, gönüllü olarak yapılması... ...Allah rızası için yapılması... ...Haşır suresi beşinci... Hadid suresi on ila on ...ayetlerde ifade edildiği gibi... ...karşılığında hizmet, övgü... ...mükafat beklenilmemesi... ...İnsan suresinde sekiz ve onuncu... ...ayetlerde ifade edilir... ...yardım edileni rencide edebilecek... ...davranışlardan başa kalkmak gibi... E, ...yanlış ve çirkinliklerden... ...kaçınılması gerektiği... ...Bakara iki yüz altmış üç, iki yüz altmış dörtte... ...ifade edilir... ...yine yapılan yardımın sahibi katında... Üstün bir değeri olması şartı aranır. Ali İmran 92. ayette ifade edildiği gibi. Yani sevilmeyen, beğenilmeyen, çöpe atılacak veya kullanılmayacak, e, kimsenin beğenmeyeceği bir tüketim malzemesini infak etmek, e, Allah'ın razı olacağı e, infak ölçüleri içerisine giren değersiz bir mal olacağı için sevabı da e, ya hiç olmayan ya da çok az olan bir husustur. Kur'an-ı Kerim'de cömertlik, cihat ile aynı seviyede tutulmakta, Allah'ın insanlara verdiği rızıktan, diğer kulların da yararlandırılması istenmektedir, Bakara 254. ayette. Cömertliğin, kıyamet gününde insanı her türlü sıkıntı, elem ve kederden kurtarmaya vesile olacağı, Bakara 222. ayetinde belirtilmektedir. Bazı ayetlerde cömertlik, Alışverişe benzetilmekte ama bu alışveriş Allah'la yapılan bir alışveriş olarak kabul edilmekte. Allah'a verilen bir borç olarak e, cömertlik nitelendirilmektedir. Bakara 244'te, Maide 13 ve Hadit 11. ayetlerde. O yüzden cömertlik İslam'ın, Kur'an'ın tavsiye ettiği önemli faziletlerdendir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de mala aşırı şekilde tutkun olmak... Ee, serveti düşkünce sevmek, fecir suresi 20. ayette mesela şiddetle kınanmıştır. İşte bu sevgi, mal sevgisi e, sayesinde insan ben bu malı sarfedersem bana bir şey mal bir şey kalmaz korkusuna düşecek ve hemen şeytan harekete geçecektir. Bakara suresi 268. ayette ifade edildiği gibi şeytan insanları fakirlikle korkutur, insanlara cimriliği emreder. Oysaki Allah Mal ve servet insan için bir imtihandır buyurur Zümer 49 ila 52. ayetlerde. İşte bu mal ve para konusundaki imtihandan başarılı çıkmanın yolu Allah yolunda infak edebilmek, cömertlik yapabilmek. Ta Tagabbün suresinin 15 ila 17. ayetlerinde ifade edildiği gibi ve israftan da kaçınmaktır. İsra suresinin 26-27. ayetinde ifade edildiği gibi. Aynı zamanda... Cömertliğin zıttı olan buhul ve şuh dediğimiz cimrilik, pintilik de Kur'an'da kınanmıştır. İsra 29'da Haşir 9. ayette mümin daima orta yolu izlemelidir. Lokman suresi 19. ayette ifade edildiği gibi. O yüzden dünya tutkusu, mal yığma ve mal para sevdası, dünyevileşme gerçek dindarlıkla, şuurlu bir Müslümanlıkla bağdaşmayacaktır. Tevbe 34 ve 35. ayet-i kerimelerde altınları gümüşleri yığıp da Allah yolunda harcamayanların ahirette çok elim bir azabı olacağı ifade edilmiştir. Ebu Zer ve onun yolundan giden bazı sahabiler bu ayetteki ifadeden yola çıkarak ve Bakara suresi 219. ayette geçen sana Allah yolunda ne infak edeceklerini soruyorlar. De ki af yani ihtiyacınızın fazlasını veya helal güzel olan şeyleri tümden Allah yolunda verin ayetine dayanarak zekatı verilmiş dahi olsa ihtiyaçtan fazla mal biriktirmenin Ebu Zer gibi bazı sahabiler haram olan yığma sayılacağını söylemişlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kimin yanında ihtiyaçtan fazla şuyu veya buyu varsa olmayanlara vermesini emretmiş. Bu sözünü o kadar tekrar etmiştir ki dinleyen sahabiler hiç kimsenin ihtiyacından fazla bir şey saklamaya hakkı olmadığını değerlendirmişlerdir. Müslüm'ün Ebu Davud'un ifade ettiği hadis rivayetleri bunları gösteriyor. Evet sevgili dinleyiciler Allah'ın tavsiyesi. İnfak etmek, cömertlik yapmak, yani ahirete yatırım yapmak ama e, cimrilikten de, e, israftan da kaçınmak şeklindedir. Bugün insanımız maalesef habire tüketmek için, habire tükeniyor, habire koşturuyor, dünyevileşiyor, ihtiyaçlarını temin etme e, iddiasında... Ee, ama ihtiyaçlar habire artırıyor, bir milyar alan da şikayetçi, üç milyar alan da ihtiyaçlarını karşılayamadığından şikayetçi ve herkesin e, şikayetleri temelde paraya dayanıyor, e, kimsenin paraya ihtiyacım yok dediğini hemen duymamış oluyoruz, başkalarını düşünen, onların e, ihtiyaçlarını öne çıkartan insanlar giderek azalıyor. Dünya nüfusuyla birlikte beklentiler de artıyor. Otomobiller, cep telefonları, televizyonlar, gazeteler, ev eşyaları, seyahat acenteleri, tatil köyleri, lokantalar ve daha israfa, lükse davet eden bir sürü davetiyeler söz konusu. Bunun yanında trafik kazaları, sosyal patlamalar, kuşak kopuklukları, uyuşturucu kullanımı, boşanmalar, intiharlar, intiharlar, stresler, bunalımlar, hastalıklar da artıyor. Cinayetler Depresyon, yolsuzluklar, intiharlar katlanarak çoğalıyor. Böyle yoğun tempolu bir üretim, tüketim, harcama, harcanma ortamında kendimiz ve çevremizin bir taşıma kapasitesi olduğunu unutuveriyoruz. Sürekli harcamaya programlanan toplumun manevi termoslatları nereye kadar dayanacak bunu tahmin etmek gerçekten zor. O yüzden toplumun nice hususları SOS veriyor. ...imdat çığlıkları... E, ...kulakları tırmalıyor... ...duyan e, gönüller... E, ...gerçekten yıpranıyor... ...para bulamadığı, geçimini temin edemediği için... ...ahlakından, namusundan, iffetinden olan... ...nice haramlara... ...kapkaçlara, hırsızlıklara... E, ...daha e, büyük hortumlara... ...yönelen insanların... E, ...kendileri... ...veya başkalarının... ...israfla alakalı... ...problemleri... ...bu tür anlayışların... E, ...başlıca sebeplerinden oluyor. Sevgili dinleyiciler, ihtiyaçlar nerede bitiyor? Aşırılık ve israf nerede başlıyor? Bunu belirlemek için yeterlilik denen olağanüstü güzel bir şeyi keşfetmemiz lazım. Kanaat denilen bir hazineye sahip olmak lazım. Midemizin doymasından önce gözümüzün ve gönlümüzün tok olması, doyması lazım. İşte yeterliliği keşfetmiş insanların... Güzel özellikleri vardır Peygamberimizin yaşadığı hayatı Gözümüzün önüne getirelim Ben kim dünya kim Dünya hayatıyla benim ilgim Bir ağacın altında gölgelenip Sonra da bırakıp giden yolcunun Durumu gibidir diyor O üstün insan i̇bn Mace'nin rivayet ettiği Yine Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah'ın yeterlilik ölçüsü Şöyledir Sizden kim nefsinden emin bedeni sıhhatli ve günlük yiyeceği de mevcut ise sanki dünyalar onun olmuştur. Tirmizi'nin ve i̇bn Mace'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerif insana bir günlük yiyeceği varsa sağlığı da yerindeyse işte bu kimsenin dünya kendisinin olmuş gibi yeterli bir e, seviyede olduğunu e, ifade etmesi söz konusudur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurur. Adem oğlunun şu üç şey dışında temel hakkı yoktur. İkamet edeceği bir barınak ev, avret mahallerini örteceği bir elbise, katıksız bir ekmek ve su. Bunlar temel haklarıdır. Bunun dışında ihtiyaç kabul edilen hususlar zaruret değildir ve temel bir ihtiyaç değildir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yine Tirmizi'nin e, rivayetinde şöyle müjde verir. İslam hidayeti nasip edilen, Müslüman olan ve yeterli miktarda maişeti olup buna kanaat edene, lükse ve israfa kaçmayana ne mutlu der. Onlara müjdeler verir. Efendimizin tavsiyesi de o istikamettedir. Dünyada bir garip veya bir yolcu gibi ol. Dolayısıyla hepimiz iki kapılı bir han gibi olan şu dünyada bir kapıdan girdik. Öteki kapıdan çıkmayı bekliyoruz, bir yolcuyuz. Azığımızı belki esas olarak öteki dünyaya götürmeliyiz. Dünyada ahiret için birikimler yapmaya, ora için yatırımlar yapmaya geldik. Burada bir emanetçi, bir ziyaretçi, bir geçici misafir konumunda olduğumuzu, her halimizle imtihan olduğumuzu unutmamak gerekiyor. Efendimiz der ki, birinize dünyalık olarak bir yolcunun azığı kadar yeterlidir. Müslüman olup da kendisine ancak yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiği ile kanaat getirdiği kimse muhakkak felaha kavuşmuş, kurtulmuştur der. Allah bir kulu sevdi mi, onu dünyadan, dünyevileşmekten korur. Tıpkı sizin birinizin perhiz gerektiren hastalığa uğramış hastasına suyu yasaklaması gibi Allah da sevdiği kulu, Dünyevileşmekten, dünyaya aşırı şekilde yatırım yapıp, aşırı tüketime uğramaktan, lüks ve israftan öylece kurur der. Tirmizi tıp bölümünün birinci hadisinde. Sizin için korktuğum şeylerden en önemlilerinden birisi, dünyanın süs ve güzelliklerinin size açılmasıdır buyurur. Müttefekun aleyh olan Buhari ve hadisin rivayet ettiği bu hadiste. O yüzden sevgili dinleyiciler sahip olduğu şeylerin az gibi görünmesi, çoğunlukla daha zengin insanlarla karşılaştırma yapması hatasından kaynaklanır. Dolayısıyla insan azla yetinmeyerek, sahip olduklarını küçümsemesi ve bu noktada kalbi tedirginlikler içinde bulunması, başkalarının fazlaca tüketmesinden, israf etmesinden, aşırı zengince yaşamasından kaynaklanmaktadır. Bu konuda Peygamberi tavsiye şöyledir. Sizden biri, Mal ve yaratılış itibariyle kendisinden daha üstün bir kimseyi gördüğünde kendisinden daha aşağı olanına baksın, kendisini onunla mukayese etsin, benden daha çok zenginler var demesin, benden çok daha fakirler var desin. Dolayısıyla kendisini maddi yönüyle, dünya yönüyle, kendisinden daha aşağıda olanlarla mukayese etsin. Ama ahiret yönüyle, takva ve ibadet yönüyle, kendinden daha üstün olan insanlarla kendisini karşılaştırsın. Buhari'nin rivayet ettiği bu hadise, sahih müslimin şu rivayeti ilave edilmiştir. İşte bu, Allah'ın size olan nimetlerini hakir görmemek için Uygun bir davranıştır yoksa elimizde olan nimetleri daha çok olan insanlarla mukayese ettiğimizde şükretmeyeceğiz nankörlüğe doğru gideceğiz isyan edebileceğiz niye benim daha çok yok diye e, hep kıskançlık içerisinde. Kendimizi kemireceğiz, habire devamlı koşturacağız, başkalarıyla mal ve mülk edinme konusunda hep yarış yapacağız. Halbuki Allah hayırda, takvada, güzel amellerde yarışmamızı emrediyordu. Mal ve mülk yarışında, apartman yarışında, araba yarışında, eşya ve e, ihtiyaç kabul edilen e, lüzumsuz masraflar konusunda yarışmamızı yasaklıyordu. İnsan sadece ruhunun ve maddi bedeninin zaruri ihtiyaçlarını düşünmek ve bunları helal yolla temin etmekle yetinmiyor. Hırs, tama, dünyevi yarış kendini maalesef çekip çeviriyor. Özellikle kapitalizmin çok çirkin şekilde yaşandığı günümüz ülkelerinde ve ülkemizde bu böyle oluyor. Sonu gelmeyen psikolojik arzular... İhtiyaçmış gibi insana dayatılıyor, insan öyle görüyor, bu da sonu gelmeyecek kısır döngüyü oluşturuyor sevgili dinleyiciler. İlaveler arttıkça güçlükler de artıyor aslında. İnsanlardan çoğu içinde yaşadığımız tüketim kültürünün çılgınlığından ve adaletsizliğinden şikayet etseler bile kendi uygulamalarının söylediklerinden ve şikayet ettiklerinden çok uzak düştüğünü hissediyorlar. Halbuki hiç de öyle değil. Kimi utanarak, kimi suçluluğun acısı içinde lüks tüketim konusundaki suçlarını kimi itiraf ediyor, kimi de es geçiyor. Sen de var iken bunca varlık bitmez gönüldeki darlık diyen ve yeterliliği, kanaati olağanüstü güzel şey keşfetmiş şeklinde değerlendiren insanların dünyası bambaşka bir sadelik ve güzelliktedir. Onlar bir dava adamı, arzuların sonsuz olduğunu, tümünün tatmin edilmesinin imkansız olduğunu, e, dünyada böyle bir yarışın, maddi, dünyevi yarışın dünyada bile huzursuzluğa, ahirette de azaba sebep olacağının bilinci içindedirler. Dava adamının misyonu e, yeme içmeye değil, dünyaya bir misyonu, bir kulluğu, bir imtihanı, e, ...gerçekleştirmek için geldiğini hiç unutmayan bir yaklaşımdır. İnsan olgunsa, Kur'an'ın muhatabı ise gerçek ihtiyaçlarıyla geçici heveslerini birbirinden ayırabilmelidir, ayırabilir. Böylelikle tercihlerinin ve meşguliyetlerinin doğrultusu yalnızca davasına ve yaratılış amacına hizmet eden kişilere yönelir. İnsan parasının hesabını yapabilmeli parasının nereden geldiğini ve nereye gittiğini iyi bilip hesap edebilmelidir. Ancak helal yoldan ve kendini tüketmeden kazanacağı parayı, yine helal yollara ve israfa kaçmadan zaruri ihtiyaçlarına yönelip kalanı, ahirette büyük yatırımlara dönüşecek şekilde dünyada infak edebilmeli insan. İnsan sahip olduğu nimetleri takdir edemez ve kimden geldiğini düşünemezse, Asla yeteri kadarına sahip olamaz, kazandıklarını, sahip olduklarını hep az görür, gözü doymaz, gönlü doymaz, hep gözü daha başka israf edenlerle mukayese edilerek e, onların yanında yer alacaktır. Bu da insanın huzursuzluğuna ve aşırı şekilde dünyevileşip e, devamlı malın, eşyanın kulu, kölesi olmaya ya da iş güçten başka bir şey düşünemeyecek hale gelmesine sebep olacaktır. Böyle insanın hem gerekli yerlere malını sarf edememesi hem kendini Allah'a hakkıyla kulluğa e, verememesi ilimden, ahlaktan, ibadetten, takvadan uzak bir yaşayış içerisinde sadece dünya malına daha çok sahip olma yarışı içerisinde tükenip gitmesi söz konusudur. Evet sevgili dinleyiciler, yeterlilik bilincine sahip olan insan israftan kaçan insandır, huzurludur. Ruhi, içsel bir tatmine sahiptir. Onlar vermenin zevkine varmış olan insanlardır. Aslında vermek, almaktan, yedirmek, yemekten çok daha zevklidir. Ahirete yatırım, dünyaya yatırımdan çok daha önemlidir. İnsan ya ahirete yatırım yapmakta ya da Tuvaletlere yatırım yapmaktadır. Kimi insanlar çöp evler biriktiriyor, evlerini çöp evlere dönüştürüyor. Belki bu psikolojik bir zaaftır. Sahip olma içgüdüsünün gıdıklanarak e, şeytanın insanı ne noktaya getirebileceğini e, gösteren ibretlik bir manzaradır. Eşya ile mutlu olmanın getirdiği sonuç çöp evlerin insanları tatmini e, şeklinde... E, düşünilen bir yanılgıdır bu bizim için ibrettir ama kimi insanlar e, çöp evler yaparak evlerini çöplerle doldurarak huzuru mutluluğu ararken nice insanlar da kendilerini farklı gördüğü halde e, bolca tükettikleri israf ettikleri lüzumsuz yerlere mal harcadıkları için yarın çöp olmaya aday şeylere paralarını ayırmaktadırlar. Dolayısıyla Yarın çöp olacak, tuvaletteki pislik olacak şeylere yatırım yapmak, yarın yok olacak, fani olacak şeylere yatırım yapmak, akıllı bir tüccarın, Allah'la ticaret için dünyaya geldiğini düşünen, ahirette cenneti bekleyen, bunun karşılığında Allah'la antlaşması gereği, Allah yolunda imanının gereği olarak salih amel, infak, cihat e, gibi faaliyetler yapmayı, Zaruri bilen insanların yapabileceği şey ahirete yatırımdır, orayı önceliklemektir, dünyada ihtiyacı kadar helal yoldan e, kazanıp harcamayı yeterli görmektir. Evet sevgili dinleyiciler, çöp biriktirenler olduğu gibi harcadıklarını çöpe atanlar da söz konusudur ki bunlar hep şeytanın insana amellerini süslemesi, e, halüsinasyonla çarçur edilen şeyleri zevkli göstermesi şeklinde düşünülebilir. İnsanlarımız alışveriş kolik oldu. Para harcamayanın e, pek değerli insan konumunda görülmediği e, gibi yanlış e, yaklaşımlar, kapitalizmin, e, İslam dışı düzenlerin e, insanı oluşturduğu e, hastalıklardır, anormalliklerdir. Dolayısıyla e, insan ne kadar para harcarsa onun dayanılmaz hafifliğiyle şeytanın kardeşi olmaya doğru gitmektedir. Çünkü saçıp savuranlar, israf edenler, Kur'an'da ifade edildiği gibi şeytanın kardeşleridir. Evet, esas olarak ahirete yatırım yapması gereken insan, en büyük yatırımını çöpe, tuvalete, dünyevileşen şeylere, yarın fani olacak yok olanlara yapmış ise bu, İsrafın ne boyutlara ulaştığını gösterir ee, Teknolojik araçlar da e, yer yer modalaşıyor ve alışkanlık yapıyor israfı körükleyebiliyor Dün gameboylar vardı Atari'ler e, alışkanlık halinde insanların elinde oluşturuyor oluyordu Nice insanlar e, tuvalete bile walkmansız gidemiyor Sokaklarda çarşılarda hep castuk custuk müzik dinlemeye çalışıyordu Hala yer yer bu tiryakilik içinde olanlar var Müzik setleri vesaire. Şimdi cep telefonu adet oldu. 68 milyon nüfusu olan ülkede 30 milyon civarında cep telefonu e, kullanan insan varsa bunu israfla izah etmek lazım. Herhalde bunların ancak yüzde üçünün yüzde beşinin e, ihtiyaç olarak aldığı şeydir e, cep telefonu. Tabii cep telefonu olan e, bunu hep hayırda, e, sadece ihtiyaç için kullanmasında e, bunları düşünmek e, pek iyimser olarak değerlendirmektir yani e, araçlar varsa e, alınan eşyalar varsa o e, israf yönüyle de e, şeytanın gıdıklamasıyla tükenilecektir yani e, insanlar lüzumlu lüzumsuz e, sık sık e, telefonları da konuşmalarını da paralarını da e, harcayacak israf edeceklerdir bir araştırma var insanların günlük hayatında konuştukları konuşmaların yüzde 85'i olmasa da olabilecek gereksiz konuşmalardır deniliyor. Dolayısıyla ister cep telefonuyla ister sabit telefonla ister telefonsuz olarak direkt konuşmayla söylediğimiz sözlerin bile yüzde 85'inin israf olduğunu araştırmalar gösteriyor. Sözümüzü bile israf etmemeliyiz. Vaktimizi israf etmemeliyiz. Allah için yaratılmış olan bedenimizi, ruh sağlığımızı, aklımızı israf etmemeliyiz. O yüzden her konu israfla e, bağlantılı olarak günümüzde e, insanın dünyasını da olumsuzlaştırabiliyor, ahiretini de olumsuz noktaya götürebiliyor sevgili dinleyiciler. Dün en sevdiğimiz gıdaları yemiş, eğlenmiş, günümüzü zevkle geçirmiş, e, buna benzeyen daha keyfimizin istediği şeyleri yapmış olsaydık, bugüne ne kalacaktı? Bugüne kalan hemen hiçbir şey olmayacaktı sevgili dinleyiciler. Gafletle geçirilen, dolayısıyla kaybedilen zamandan başka, belki günah ve israfın vebalinden başka bir şey olmayacaktı. Hele o zevk ve eğlenmelerde ölçüye dikkat etmediysek, Allah'ın helal hudutlarına riayet etmediysek, israfa kaçtıysak, bugüne ve yarına kalacak olan sadece günah yükü olacaktı. Yok, dünü zorluk ve sıkıntılarla geçirmiş isek, bugün için pek bir şey değişmeyecek. Hatta bugün daha az sıkıntı içinde olduğumuzdan, dünle karşılaştırdığımızda bu, bizim bugünü daha mutlu olarak anlayabileceğimize bir sebep olacaktı. Ve eğer dün geçirdiğimiz sıkıntılar, Allah için idiyse ve sabrettiysek, bugüne ve yarınlara taşınacak, Kalan şey sevaplar olacaktı. Sevgili dinleyiciler, hayat, dünler, bugünler ve yarınlardan ibarettir. Böyle olduğuna göre dün geçmiştir, yok hükmündedir. Acıyla da geçmiş olsa, keyifle de sürdürülmüş olsa. Kalanlar sadece günahlar ve sevaplar. Yarın yaşayacağımızsa meçhul. Öyleyse bugünü değerlendirmek ve ahirete azık hazırlamak, en akıllı yol olsa gerektir. Hayat oyun ve eğlenceden ibaret. Hayat bir oyun gibi, tiyatro gibi ve bu bitmek üzere. Göz perdelerimizin kapanmasına kim bilir belki fazla bir vakit kalmadı. Zevkler sanal, hayat ise bir oyun, bir masal, bir rüya, bir varmış bir yokmuş. Bugüne kadar yaşadığımızdan arkaya kalan ne varsa nasıl hayal ve masal gibi ise Günler çabucak geçtiyse, ölüm de böyle çabucak gelecek. Belki yarınlara bugün aramızda yaşayan kimi insanlar gelemeyecek. Kaldı ki on sene, yirmi sene, otuz sene yaşayacak da olsak. Nasılsa bir gün ölmek var ve yaşadığımızın hesabını tek tek vermek var. İnsanın dünyevi olarak zaruri ihtiyacı, daha önce ifade ettiğim gibi beslenme yani gıda, giyinme yani tesettür, ve ev gibi barınmadan ibaret olduğu, ve belki bir de ulaşım e, aracı olduğu, ve bu gereksinmelerini israfa ve lükse kaçmadan, helal yoldan temin etmesi gerektiği halde, birikimlerini kalanının infak etmesi, dinimizin tavsiyesi olduğu halde, tüketim toplumunun bir ferdi olarak, insan günümüzde ihtiyaç labirentinde yolunu şaşırmakta, Habire başasını, başını duvardan duvara çarpmaktadır. Alınır, tüketilir, tekrar alınır, alınır, alınır. Ömür biter, alınacaklar ve ihtiyaçlar bitmez. Hele süpermarketler, hipermarketler bir tüketici avıdır, para tuzağıdır. Üç tane malzeme alacağım diye giren insanlar on üç tane malzeme alarak çıkabiliyorlarsa kendilerini mutlu sayarlar. Birkaç kalem mal alacağım diye girenler sepetlerini arabalarını doldurmadan çıkmazlar. Ceplerinde para yoksa, yoksa bile kapitalizm ne güne duruyor kredi kartlarıyla ayağını yorganına göre değil daha çok uzatmayı e, ve habire tüketmeyi e, bir taraftan Kredi kartları, bir taraftan taksitli alışverişler, bir taraftan şeytanın süslediği e, tüketim e, hastalığı, tüketim virüsü insanı gıdıklar ve insanlar habire çalışırlar, habire kazandıklarını harcama yarışına girerler. Kimi savunmacı ve uzlaşmacı insanlar öyle derler, batılların sadece tekniği alınmalı, ahlak ve kültürü alınmamalıdır. Düşünülmez ki. Teknik ve teknolojik aygıtlar, araçlar dünya görüşü ve yaşama biçimiyle birlikte gelir. Zaten bunlar belirli bir kültürün de ürenidir, ürünüdür ve o arka plandan koparılamaz. Söz gelimi buzdolabı kültürüyle birlikte gelmiştir. Eskiden artan, artan yemekler, ihtiyaç için daha fazla olan yemekler ertesi güne saklanamayacağından bir komşuya özellikle de fakirlere verilirdi. İnsanlar evlerine gıda depolamazdı. Buzdolabı vermeyi unutturan egoist batı kültürüyle kullananlara sadece kendini düşündüren yaşama biçimiyle de geldi. Çamaşır makinesi e, alınca ister istemez deterjan, yumuşatıcı, kireç sökücü gibi yan ürünlere de abone olacaksınız. Çamaşır için fakir komşuyu yardıma çağırıp onun da bu bahaneyle geçimine katkıda bulunma gibi düşünceler makine alır almaz artık aklınız ucundan bile geçmeyecek. Örnekleri çoğaltabiliriz. Televizyon, radyo, kasetçalar, bilgisayar kendileriyle birlikte hangi kültür, oyun, anlayış ve ahlakı da kaçınılmaz olarak getiriyor, israf ve tüketim konusunda bizleri nelere doğru götürüyor, düşünmek yetecektir sevgili dinleyiciler. Artık ama insanlar aklıyla düşünmüyor ki, bin bir çeşit göz alıcı illüzyonlarla tahrik edilen, doymak bilmeyen gözleriyle düşünüyor ya da düşündüğünü zannediyor ya da acele karar veriveriyor. Daha doğrusu insan gözüyle avlara takılıyor, düşüncesini tümüyle yabana atıyor, düşüncesizce tüketiyor. Hatta aldıklarını eve gelince ben bunu niye aldım diye kendisini sorguluyor ama ikinci bir çıkışta aynı hatayı yine defalarca tekrar ediyor. Çarşılar, pazarlar, marketler, vitrinler insanın bu midesi olmayan gözlerine hitap ediyor. Eski toplumda vitrin kültürü yoktu, reklam kültürü yoktu. İslami bir hayat sisteminde reklamın, aldatmacanın, bugünkü e, yanlış pazarlamacı taktiğinin e, vitrinin olmayacağını e, düşünmek zor olmasa gerektir. Başkalarına kendinden maddi yönden öndekilere bakıyor insan ve bu gözüyle düşünen insan mukayese ediyor. Onda var, bende niye yok? Daha çok harcamak için daha çok çalışması, çalışması, çalışması gerektiğini düşünüyor. Günde 25 saat çalışmanın planlarını yapıyor. Sonra bakıyor ki çalışarak kazanılan para ihtiyaç maskesini takmış, gereksiz veya olmasa da olurlara yetmiyor. Çalışmadan para kazanmanın yollarını arıyor. Ya da helal yoldan çalışmanın yanında haram ticarete, ticaretine yalan dolan hile e, katıp haramlaştırmaya e, gidiyor. Herkes bir başkasını kandıracak yollar aramaya başlıyor. Kumarın bin bir çeşidi, sahtekarlığın hiç akla gelmeyecek şekli, insanları en yakınlarına bile itimat edemeyen, güvenemeyen, yardım edemeyen, borç veremeyen duruma getiriyor. Bu gidiş herhalde hayra doğru, cennete doğru değil, dünyamızın da herhalde daha güzel bir dünyaya doğru gidişi değil. Tüketim hastalığının mikrobu, moda, alet... Ele güne karşı, iyi ama herkes de var ambalajlarıyla öyle çabuk bulaşıyor ki, kimini cebinden, kimini yüreğinden yaralıyor bu tüketim hastalığının mikrobu. Hatta sadece yaralamakla kalmıyor, kimi kalbinden vurarak öldürüyor bu mikrop. Kendi değerini eşyasının ve elbisenin sinin değeriyle, arabasının kalitesiyle ölçen insanlar, eşyasını ve giysisini teşhir ediyor. Söz gelimi oturma odalarına en dikkat çeken karşı duvara konulan vitrin. Belki hayat boyu hiç kullanılmayan ve sadece göze hitap eden mutfak eşyalarının fuarı rolünü üstlenmiş. Mutfak eşyasının kapkacaan fincanın misafir odasında herkesin gözünün karşısında ne işi var? Diye insan sormuyor. Sergilemek için mi alındı yoksa kullanılmak için mi? O da değerlendirilmiyor. Evet insanlar hep Göze hitap eden şekil ağırlıklı e, hususlara öncelik veriyor. Artık herkes vizyonun, e, herkes gösterişin, herkes modanın, herkes süsün sevdasında. Arabada motor olmasa da önemli değil. Kaporta fiyakalı olsun yeter. İnsan dış görünüşe, vitrine, makyaja değer vermeden çağdaş olabilir mi? Tabii ki bunu güncel ve çağdaşlıkla Batı uygarlığı ve kapitalizmle tüketim e, insanı homo ekonomikus anlayışıyla değerlendirirseniz elbette olmaz. Ama bu anlayışla da insan huzuru ve ahirette cenneti kolay kolay bulamaz. Anadolu evlerinin çoğunda yer sofrasında yemek yenildiği halde odanın biri veya büyükse salonun yarısı süs veya gösteriş olsun diye adet diye yemek odası olarak düzenlenmiştir. Evlenecek insanlar e, kullanıp kullanmayacaklarını hiç düşünmeden milyarlarca paralar vererek, borca girerek bir sürü eşyalar almayı evlenmenin zaruri gereği olarak düşünürler. Bir taraftan evlenme yaşları gecikir, bir taraftan borçlar artar, bir taraftan geçim sıkıntısı evlenen insanları da lüzumsuz eşyalara ayırdıkları paralardan dolayı e, hem ibadetlerini aksatacak, ...hem de huzurlarını mahvedecek noktaya götürür. Evet evde mesela koltuklar da evdeki hayatı daha rahat kılmak için değil... E, ...günümüzün insanı açısından zorlaştırmak için kullanılır. O halılar ve koltuklara şu kadar para verilmiştir. Çoluk çocuk rahatça oturup keyfini çıkartamaz. Annenin gözü hep oradadır. Aman çocuklar çay mı dökecekler, kirletecekler mi diye ya o koltukların üzeri gereksiz yere e, ve hoş gözükmeyecek örtülerle örtülür ya da oturulması bile yasaklanılır. Dolayısıyla süs eşyası konumunda evde yabancı misafirler gibi, evde cemaatle namaz kılınmaya yer bulunmayacak şekilde koca koca hantal koltuklar evin nadide yerlerini doldurur. En fakirimizin evindeki eşyalara verilen parayla ashab, sahabeler belki hayat boyu hem de huzur ve şükür dolu şekilde yaşardı. Yani fakirimizin evindeki eşyalar bile, zaruri ihtiyaçlara cevap verecek mahiyette yaşayan bir sahabe hayatının bütün e, e, hayatını e, geçindirecek e, şekilde e, düşünülebilirdi. Herkeste benzeri şeyler olduğundan modanın temel felsefesi olan farklı ve özel görünme tutkusunun sanallığını da eşyaya daha çok sahip olmada başkalarına ulaşılmaz fark atma imkansızlığının ıstırabını da yaşıyor günümüzün insanı. Kullan al, kullan at. Yine al, yine at. Yarışın sonu gelmiyor, ihtiyaçlar tükenmiyor. Ahirete yatırım yapamadan insan ölüp gidiyor. Dava adamı özellikleri, kulluk bilinci hep ihmal ediliyor. Ondan sonra kafir gibi yaşanarak Müslümanlara sahip olunacak huzur ve cennet aranıyor. Sevgili dinleyiciler... Sadece moda için dökülen parayla neler yapılmaz bir düşünü verelim. İsrafın boyutları ne orandadır? Hangi Müslüman hanımın evindeki gardıropta boş yer vardır? Buna rağmen alma isteği azalıyor mu dersiniz? Hala kadınlar eşya satan, kıyafet satan pazarların veya dükkanların vitrinlerini, tezgahlarının önlerini doldururlar. Çeizler düğün ve evlilik için gereksiz masraflar. Değerlendirelim ne kadardır? kimileri için olmazsa olmaz ihtiyaç olan sigaraya yatırılan para mesela kitaba yatırılsa vücudu zehirlemektense kafayı ve gönlü güçlendirse bu para neler olur dersiniz evet bir insan fakir fukara bile olsa sigaraya para yatırabiliyor ayırabiliyor beş sene sigara almasın bir haç parası biriktirecektir hele bu sigaraya ayrılan para ülke insanının tümünün e, ayırdığı para olarak toplumun toplam parası olarak değerlendirilmiş olsa bununla neler elde edilebilir? Gazetelere yansıdığı şekliyle CIA'nın resmi istatistiklerine göre dünyada sigara içen insan sayısı 1 milyar 150 milyon. Sigara içen Müslümanların sayısı da 400 milyon civarında olduğu değerlendiriliyor. Ve sevgili dinleyiciler, en büyük sigara üreticisi Philip Morris. Bu e, firma Değişik markalarla sigara üretiyor ve Türkiye'deki e, ithal sigaraların hemen hepsini bazı yerli sigaralarında kimini e, bunlar e, e, üretmiş oluyor. Bu firmalar ortaklık e, yapmış olarak e, tüketime sunuyor. E, bu e, sigara üreticisinin kazancı e, resmi e, bilgilere göre yüzde %12'si karının yüzde %12'si her gün İsrail'e gönderiliyor. Dolayısıyla Müslümanların çeşitli markalarla piyasaya sunulan e, Philip Morris'e günlük cirosu 800 milyon dolar. Müslümanların ortama ortalama günlük kar katkısı 80 milyon dolar. Evet, 900 e, evet 9 milyar 600 milyon e, dolar e, Müslüman parası İsrail'e akıyor. Günlük 9 milyon 600 bin dolar, günlük İsrail'e sigara vasıtasıyla yardıma gitmiş oluyor. Evet, her gün Türkiye yıllık 150 milyon kilo sigara tüketiyor. 150 milyon kilo e, bir yılda. Bu Brezilya, Güney Kore ve Hindistan'dan sonra dünyada e, Türkiye sigara tüketiminde dördüncü sırada yer alıyor. E, Ekonomik vesaire konularında Türkiye'nin geri kaldığı düşünülürken sigara tüketiminde, içki tüketiminde Türkiye'nin çok ön sıralarda yer aldığı unutulmamalı. Demek ki Türkiye'nin önde giden yönleri de var. İftihar edenler etsin bu yaklaşımla ama biz ihtihar, iftihar etmek bir tarafa bundan hicap duyuyoruz. Dünya Bankası'nın 1999-2000 yıllarında yaptığı sigara araştırmasının sonuçlarına göre... Sigara kullanımı son on yılda dünyada yüzde dört onda iki azalırken Türkiye'de ise tam yüzde elli iki oranında artmış sevgili dinleyiciler. Artık sekiz on yaşına kadar inmiş sigaraya e, başlama yaşı. E, efendim uyuşturucuya biraya alkollü içkilere başlama yaşı da ortaokul e, çağlarına kadar gelmiş. Evet eğitimin neler verdiği e, insanı nereye götürdüğü sigara ve uyuşturuculara eğitimin daha ilk aşamalarında insanların alıştığını hesaba katarak değerlendirmek mümkün. Sevgili dinleyiciler, sigara ve içki tükettikçe tükenen insanımız bir yandan bedenini, enerjisini, sağlığını tüketirken diğer yandan da parasını tükettirmekte ve Filistinlilere zulmeden Siyonist İsrail'lere Bilinçsiz de olsa her gün katkıda bulunmakta, hem de en azılı düşmanlarına. Her sigara İslam düşmanlarına malzeme, her İskambil bileti Müslümanın karşısına bir silah olarak çıkmaktadır. Her kaka kola, İsrail için bir kurşun, her McDonald hamburgeri, bir tank mermisi, her Amerikan ve Yahudi firmalarının sattığı bir ürün, bir Filistin çocuğunun ölümü demek. Parasını israf eden, sağlığını harap eden, imani hayatını tehlikeye atan ve yavaş yavaş intihar eden, içki, kumar gibi, sigara gibi haramlara parasını veren her Müslüman, farkında olmasa da İslam'a ve Müslümanlara savaşa katkıda bulunuyor. Tağut yolunda infakçı ve savaşçı oluyor. Dolayısıyla bunların durumunu düşünmüş olsa, israfın ne gibi problemlere e, götürdüğünü insan anlayabilecek ve Kendisine çeki düzen verecek Sevgili dinleyiciler Konumuzu cömertlik infak ve israf yönüyle Önümüzdeki hafta inşallah Sürdürmek niyetiyle hepimiz Helal yoldan kazanıp Helal yoldan harcamak Fakirleri bizden daha Zor durumda olanları unutmamak Mecburiyetinde olduğumuzu hatırlatıyor Rızkı Allah'ın Verdiğini unutmamamızı bizim Sadece birer emanetçi olduğumuzu Esas yatırımımızın ahirete yönelik yap, yapılması gerektiğini e, tekrar hatırlatıp tavsiye ediyor. Hepinizin Allah'ın nimetlerini Allah'ın yolunda helal istikamette kullanmanızı, aşırılığa kaçmamanızı, israftan da cimrilikten de sakınmanızı öneriyor, teklif ve tavsiye ediyor. Allah'a emanet ediyorum. Hayırla kalın, güzelliklerle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah sevgili dinleyiciler.